Economie, ecologie. Wat is er leefd Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından. Bu haftada Merhaba benim diğer program ortaklarım bugün yayında yok ben tekim ama çok değerli bir konuğum var bu haftaya damgasını vurdu aslında uzun zamandır birkaç yıldır sürekli konuştuğumuz bir konu ama son yapılan değişikliklerle artık doğa katliamındaki yeni rantların yeni talanların yolunu açacak yeni bir çed yönetmeliğiyle karşı karşıya kaldık bu hafta resmi gazetede yayınlandı arkasında tabi Pek çok tartışma yaşandı bununla ilgili Şimdi bunları hem yani bu ÇED yönetmeliğinin tarihçesini e, Ne gibi değişikliklere uğradı ve bu son e, yapılan değişiklikle Hangi maddelerde hangi e, değişiklikler e, yapıldı Satır aralarına neler gizlendi e, Şimdi bunları e, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile e, konuşacağız e, Baran ya, e, hatta mısın? Evet atlıyım şu anda. Sesimin net geliyor mu? Ee, gayet güzel geliyor. Günaydın. Tamam. Hoş geldin Günaydın. yayınımıza diliyorum şimdiden. Ee, çok mersi. Şimdi tabii siz çevre mühendisleri odası olarak çok e, hassasiyet gösterdiğiniz bir konu bu e, ÇED yönetmeliği meselesi ve e, yani bu konuyla ilgili epey bir e, tecrübe de sahibi, tecrübe sahibi de oldunuz. Bunun e, yasal olarak e, çeşitli davalar açıldı. Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı verdi fakat şu anda görüyoruz ki bu karar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. E, yeni yönetmelikte bunu görüyoruz. Ee, bir istersen şöyle yani çevre yönetmeliği aşağı yukarı bizim 80'lerde e, biz bu kavramı duymaya başlamışız ama esas itibariyle 93 Şubat 93'te e, çevre mevzuatına e, girmiş yani çevre evet. etki e, değerlendirmesi. E, raporları e, meselesi e, yani aşağı yukarı bir 20 yıllık geçmişi var bu çet meselesinin e, evet. istersen biraz o geçmişten günümüze e, bu çet mevzuatı ile ilgili neler yaşandı Hı -hı. Türkiye'de e, dinleyicilerimize biraz bundan bahsederek başlayalım tamam e, şimdi aslında bir iki küçümleye dünyadan başlayalım istersen Hı -hı. 1969 yılında İlk defa, 1969 yılında ilk defa bu konu gündeme gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kanunla, yani çevre kanunuyla bunu e, mevzuattan aktarmışlar. E, projeler yapılmadan önce, e, yani tesisler, termik santraller, doğada santraller, kuşum fabrikaları, demir çelik fabrikaları, HES'ler yapılmadan Hı. önce bunların etkilerinin ne olacağının değerlendirilmesi ve o etkinin değerlendirilmesi üzerinden bu projede karar verilmesi kavramı 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa çıkıyor. 1985 yılında da Avrupa Birliği'nde eee Çet direktifi olarak e, yayınlanıyor ve günümüze kadar sadece 3 defa değişiklik uğruyor Avrupa Birliği'ndeki Çet direktifi. Evet. Türkiye'ye gelecek olursak işte 80'lerin başında bir çevre kanunumuz bizim ilk defa yayınlanıyor darbe sonrasında Hı -hı. E, Ve ilk defa da işte anayasanın 56. maddesinde çevresi, çevre yaşama hakkı yediliyor mevzuat anlamında. Bundan sonra da 93 yılında çevresel etki değerli yönetimi dediğimiz gibi yayınlanıyor. Tabii bu bizim için çok büyük bir başarı. Yani 93 yılında bunun yayınlanması oldukça olumlu, pozitif bir durum. Tabii 93'ten bu yana da her hükümet, her yönetim kademesi, Bu çet yönetmeliğine müdahale ediyor. Hmm. Çünkü e, bir planlama süreci olarak biz görüyoruz bunu çet yönetmeliğini. Yani çet süreci bir engel değildir, bir rapor değildir. Biz onu hep süreç olarak tanımlıyoruz çevre mühendisleri olarak. Çünkü halkın katılım toplantısının olduğu, projeye dair detaylı çevresel etki analizinin yapılması gerektiği. Yani uygulamada biraz farklılıklar var, onun farkındayız. Ama olması gereken şey etkilerin net bir şekilde değerlendirilip, modelleme çalışmalarıyla bilimsel verilerle desteklenip e, bu projenin yararlı olup olmayacağını, e, insanlara etkilerinin ne olacağını e, idrak etmesi bu üzerinden de proje sahibi veya bakanlık eee yapılıp yapılmayacağına karar vermesi gerekiyor. Hı -hı. O yüzden de bizim mesela çevre kanunumuzda ve çeşitli yerinde şunu söyler. İhale yapılmadan önce Proje başlanmadan önce yapılması gerekiyor der ChatGPT. Tabii muhakkak. Yani o yüzden de bu, bu çok kritik. Tabii o günden bugüne 93'ten bugüne kadar da 17 defa 17 defa değişiklik uğramış. Evet. Ufak tefek e, ala değişikliklerde yani yönetmenin baştan aşağı yazılması gibi 7 defa gerçekleşmiş. Yani bu 17 son, değişiklikle neredeyse her sene bir değişiklik yaşanmış manasına geliyor. Bölümünüz bir takım değişikliğimiz suçu bizde çevre mühendis odasında <gülüyor> dava açıp iptal ettiğimiz konular oldu evet. bunu tekrar düzenmek zorunda kaldı Bakanlık bir kısmı çevre mühendis odasının ülke yarar gözeten davalar üzerinden değişiklik uğramasını dediğini ama yeni ana değişiklik çok kritik başta aşağı tekrar yazıyor Bakın şu çok ilginç en son değişiklik 2013 yılında 3 Ekim hı hı. 2013 yılında, yani üzerinden sadece bir yıl geçmişken tekrar değişiklik uğramış oldu evet. tabi bu değişikliklerin her birinde Çevre Şehir ve Şehircik Bakanı, örneğin bu bakan ya yani İdris Künce, Sayın İdris Künce bir önceki bakan değişiklik yaptığında yine aynı şeyi söyledi Erdoğan Bayraktar. Bir önceki bakan 2008'de değişiklik yaptığında Sayın Veysel Olu aynı şeyi söyledi. Ondan önce yine değişiklik olduğunda Osman Tepe aynı şeyi söylemişti. Her değişiklikte de şunu söylediler. Avrupa Birliği ile %100 uyumlu hale geldik dediler. Ve Avrupa Birliği yönetmeni değişmedi hiçbir zaman kadar. Yani çok garip bir durum. E, bugün de aynı açıklamayı yapıyorlar. İşte AB'ye tam uyumlu hale geldik diye. Bu tabii ki doğru değil. Şöyle doğru değil. Çünkü Avrupa Birliği muafiyet yapmayı doğru bulmuyor. Evet. Avrupa Birliği'nin yaptığı şey şu, <gülüyor> stratejik çet diye bir kavram var. Öyle bir yönetmek var. Yani bu ne demek? Mesela İstanbul bölgesinde siz üst düzey ölçekli plan yapıyorsunuz, çevre düzeni planı. <gülüyor> Nerelerde ne olacağını planlıyorsunuz. Bu planı yaparken de oraya yapılacak tesisin, örneğin havalimanlarının, termik santrallerin ne gibi etkileri olacağını, buraya kaç tane tesis yapılacak, başta... ...planlıyorsunuz. O yüzden de... ...hiçbir proje buradan kaçamıyor. Evet. Çet üzerinden yaptıkları için. Daha sonra da... ...proje odaklı olarak çet yönetimleri uygulanıyor. Bizde tabii bu yok. Yani bizde üst çetli bir plan... ...bunun üzerinden bir değerlendirme yok. Zaten bizde plan da yok. Pilav var. Öyle bir cümle var Biliyorsunuz <gülüyor> belki. Plan yok, pilav, pilav var. Plan olmadan... ...pilav yiyemezsiniz derler. Gerçekten de öyle. Çünkü tarım araziniz yok olmaya başlar. Şu an o duruma doğru gidiyoruz. Evet. E şimdi... Plan yokken bunu yapmanız mümkün değil. Bir de başka bir konu var. Siz de çok hakimsiniz bu konuya. Arus Sözleşmesi. Yani hı hı. E, bilgi ulaşma, insanlara, halka bilgi verme konusunda bir mevzuat var, bir sözleşme var. Türkiye'de buna imza atmamış durumda. Dolayısıyla sadece bu iki noktadan bile aslında chat sürecinin uyumlaştırılmadığını net bir şekilde görüyoruz. Evet. E, şimdi bu uyumlaştırma yapılmadı bir. İkincisi peki e, bu tarihsel değişim içerisinde ne oldu? hep bir muafiyet, hep bir delinme süreci olmuş. Yani Çevre Yönetmeliğinde yapılan her değişiklikte nereye, hangi şirkete, hangi projeye biz bu süreçten muaf tutarız da bir daha önce bu e, tesisin kurulmasını sağlarız yaklaşımıyla karşılaşılmış. Bundan büyük gözelliğini biliyor musunuz? Geçici üçüncü maddemiz var. Hep tartışma konusu var işte bu üçüncü köprü konusu var biliyorsunuz. İyi evet. de bize oran gazı otobanın genişliyor artıkları etkilediği için ben o örnekleri biliyorum ama Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne biz e, yazı yazdık ve dedik ki 1997'den önce Kalkınma programları yer alan ve çetten var tutulan, çet sürecinden var tutulan bütün projeleri bize bildirin dedik. Bize sayfalar dolusu proje gönderdiler <gülüyor> sağ olsunlar çalışıp gönderdiler. Birçok HES projesi ve birçok e, taş ocağı, malzeme ocağı e, projesinin de çevresi etkilenme sürecinden var tutulunu orada görmüş olduk. Yani. Bunu karayollarını, demir yollarını birçok şey ekleyebilirsiniz. Şu 97'den önce kalkınma programlarına... Yazılan bütün projeler muaf. Sorayım. Zaten Çevre ve Ama... Şehircilik Bakanlığının sitesine girildiği zaman orada ÇED olumlu verilen proje sayısıyla ki yani hani bunlar muaf bir de ÇED olumlu yani böyle iki sayfa üç sayfa işte adet yerini bulsun ÇEDleriyle orada 43 bin küsür proje var. ÇED olumlu değildir verilen rakam yanında gayet böyle son derece güdük bir rakamda. da işte o da herhalde o sermaye gruplarından çok hoşlanmadıkları için. ...filan onlara biraz şey olsun diye işleri yolda kalsın diye muhtemelen ÇED olumlu raporu verilmemiş. Ama aslında Chedlerin de çok son derece göstermelik bir şekilde yine bu HES taş ocağı madencilik gibi... E, pek çok projede e, son derece göstermelik çetler e, uygulandığını biliyoruz tabii öte evet, yandan. Evet, kopyalı yapıştır mesela yapılıyor. Evet. Kopyalı yapıştırı yapılıyor. Yani bir çet raporuna bakıyorsunuz başka bir projeden bahsediyor bazı alt mesajları. <gülüyor> Şimdi bunun yani bir tarafta mesela şeyde de öyle. Ceylat Tepe'de mesela Artvin'dekinde veya Aravi'deki projelerinde gördük. Oranın raporuna bir baktık. Çalakkaya'daki bir tesisten bahsediyor bir cümlede. Yani oradan alıp Şimdi bunun Ama bunun sebebi biraz ne biliyor musunuz Pelin Hanım? Ya bunun sebebi şu. Çevre Bakanlığı çünkü iyi denetim yapmıyor. Bu raporunu okulup detaylı şekilde incelese, bunları çok sağlam bir şekilde sorsa danışmanlık firmalarına, e, bu raporu hazırlayanlara, bunlar çok daha sağlıklı olur. Şimdi denetim yapmazsınız, sağlıklı bir şekilde incelemezseniz. O raporu hazırlayanlar da bunu e, lakayt bir şekilde yapmaya başlarlar. Evet. Bunun geldiği noktada ne olur? İşte mahkemelere gidiliyor, bilgisayar ücretleri bir sürü masrafa e, gidiliyor. Ve mahkemeler bunu habire iptal ediyorlar zaten çizgi olumlu kararları. Yani mahkeme yediğinde %99 iptal ediyor artık bu raporlar. Ve bunu hala ders çıkarmamış durumda bakanlık. Hala evet. denetim yapmıyor, çevre mühendisliği islam ki bu raporları incelesin. Şimdi bu bir büyük bir problem ama bu e, bizim geçici 3. madde denizliği gibi evet. hukuksuzluk var. Ben tabii birkaç proje örneği de isterseniz sayabilirim ama çok gerek var mı bilmiyorum. Hani, yani belki e, birkaç dev proje yani bu 93 yılında ya bir de tabii bu geçici 97. üçüncü madde nedir? Biraz istersen önce ondan bahsedelim sonra bu kapsama tamam. alınan projelerden örnekler verebiliriz. Tamam. Şu, o zaman 97'den önce 97 97'de yılında dahil kalkınma programlarında yer alan projeler bu ne demek? Şöyle düşünelim bütün hükümetler bir kalkınma programı yerinde var yıllık olarak. O dönemlerde yineden kalkınma programları nasıl olduğu biliyoruz. Kamu kurumlarını başbakanlık veya üst kurum bir yazı yazıyor. Her kamu kurumları için, işte enerji bakanlığı, devlet Su İşleri genel müdürlüğü, yani icraci bayındırık bakanlığı hepsine yazıyor. Diyor ki, bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıllar da yapmayı planladığımız projeleri yazım diyor. Onlar da bütün projeyi şişirerek hem hükümet olarak, politik olarak halka bakın biz bir sürü proje yapacağız diye göstermek amacıyla, hı hı. hem de biliyorsunuz işte babanızdan 100 lira istersiniz, lira veririz. 200 liraya içterseniz 100 liraya. Şişirme <gülüyor> projelerle bunu yapmışlar. 90 yıl önceki projede vatandaşlara git bakarlar da, Kalkınma, Gol Orada göreceksiniz o kadar yüzlerce projeli şişirme proje var. Hiçbir sütü bir yok. Bunların hepsi çekten muhal tutuluyor bu düzenlemeyle. <gülüyor> yani çek hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Ve Danıştay'ın verdiği çok önemli bir karar var. Bizim davamız sunucu diyor bir ki Yani ders vermiş bakanlığa. Diyor ki ya siz 30 yıl önce çevre kanunu çıkartmışsınız. 20 yıl önce çetin etme çıkartmışsınız. Hala muafiyetten bahsediyorsunuz. Aynen bu jürüler. Evet. Belediye Bakanlığı ders verir. Şimdi bu bu ne demek? Mesela mesela Çukurova Barajı malzeme ocağı, e, Boyabat barajı, giz barajı, Yusufeli barajı, Borçka barajı, Uzunçayır gibi böyle yüzlerce, binlerce hatta proje var. Bunların hepsinde eee çıkartma şansınız yok. Çünkü o kalkınma programına girdiğiniz zaman e, bazı detaylar hiç belli olmuyor. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Üçüncü köprü meselesiyle 20 km sadece kalkınma programında yazıyor. Hmm. Ama bakarsın üstü sürü çevre e, etkilatındaki yolları da Çet'ten muaf tuttular. Evet. Yani e, kalkınma hmm. programında böyle bir e, problem var. Şimdi bu demek ki e, birçok projeyi Çet'ten muhat tutturuyor. Peki Dava Aşı Danıştay bunu iptal ettirdi. 2-3 defa bakarını tekrar tekrar koydu. Sonra Çet kanununa koydular. Hükümet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. 3 Temmuz tarihinde Anayasa Mahkemesi bu e, geçici 3. maddeyi yani Çet muhafetini iptal etti. E şimdi Türkiye'nin en yüksek mahkemesi, en yüksek e, hukuki alanı Anayasa Mahkemesidir. Bakıyorsunuz, Bakanlık bu kararı bilmesine rağmen gönderekti bu maddeyi tekrar koymuş. Yani ne hukuk, ne e, kanun, ne bir şey kalmış bu ülkede. Anayasa Mahkemesini önemsemiyen bir Bakanlık ve bürokratlar sizsiz var. Siz kimsiniz ki Anayasa Mahkemesini önemsemiyorsunuz? Böyle bir algı olabilir mi? Böyle bir e, yaklaşım olabilir mi? Ondan sonra abi uyumlu diyorsunuz. Evet. Yani hukuk çökmüş, kanun çökmüş, e, hala abi hukuk. Diyorlar. Şimdi bakın ben bir, bir takım bakanlığın açıklaması olmuştu dün ve hı hı. açıklamada işte biz AVM'leri çıkartmadık falan filan gibi böyle çok da gerçekçi olmayan ifadeler söylediler. Resmi yani, gazetede yayınlandı yani herkes gördü evet. bu şeyi yani, yönetmediğim maddelerini. Yani, kadar evet kadar komik ki yani peynirim şimdi şehir mühendisleri zaten bu çet süreçlerinde bizim meslektaşlığın yerden fazlası bu süreçlerin içerisinde herkes biliyor yani bakanlığın açıklamalarına. <gülüyor> yani bize zaten yayınlandığı gece. Tam da anda itibariyle onlarca e-posta geldi meslektaşlardan. Her biri saçma bir şey ortaya koymuş. Yani gözümüzün içine baka baka, hani bize yapmayın bari yani. Çevre varmış sana yapmayın bari. Hani, hani, bir de insanlara zaten artık öğrettiler bu süreci. Artık herkes çetliğinde bir şekilde kafasında bir şey canlanıyor. Evet. Sandırmayı çalışmayın. Çok yanlış bir yaklaşım. Bakın ne yapmışlar? Mesela hani yeni Türkiye diyoruz, demokrasi diyoruz ya. Hı -hı. Halkın katılımı çok önemli falan diyoruz ya. Bu çet süreci en önemli halkın katılımı süreleri Türkiye için. Avrupa'yı nasıl yapıyorlar? En az iki defa halkın katılım toplantısı düzenliyor. Bizde kaç defa? Bir defa birkaç saat. Hatta Avrupa Birliği'nin verdiği bir eğilim kararı var. Şimdi onu da yeni yönetmek için yansıtacaklar. 30 iş günü, bakın 30 gün dedi. 30 hmm. iş günü boyunca halkı diyor anlatın diyor projeyi. İktidar etmeye, çalışıyor. etmeye çalışıyorlar. Onlar için de etmeye çalıştılar. Yani bir istişare yapılmıyor. Yani i̇stişare çok alıyorlar ya son günlerde. İktişareden evet. kaçıyorlar bir yandan. Şimdi bakın burada demişler ki direkt maddi soruyorum ben size. 8. maddenin 5. fıkrası. 8. maddenin 5. fıkrası. Diyor ki önceden çek başvuru dosyası yayınlanır diyor. Yani e, proje sahibi gidiyor. Önce bir çek başvuru dosyası veriyor bakanla. E, bunu bakanlık normalde yayınlaması gerekiyor. Bir önceki ön Şimdi onu kaldırmışlar. Bu ne demek? İnsanların bilgiye ulaşmasını istemiyorlar. Çete e dair bilgi sağlanmasını istemiyorlar. Halktan bilginin kaçınmasını sağlamışlar. Bu bir. İkincisi, madde 16'nın 4. fıkrası. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanının Yerinde inceleyebilir veya inceletebilir diyor. Ne zaman? Bu bahsettiğimiz proje dosyası hazırlarken. Çek değil. Proje tasarının dosyası hazırlarken. Diyor ki gideceksin diyor. O alanı göreceksin diyor. Bunu kaldırmışlar. Bu ne demek? Yani sahayı görmeden. Görmeden. Mesela, masa üstünde. Mesela fasulyesi biliyorsunuz işte. Ormanlık alan. Evet. Oraya otel yapılmaya çalışılıyordu. Bayağı yazlı taraf gazetesi falan da. Şimdi burada e, alanı görmeden proje tasarının dosyası hazırla diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar komik e, Bir ifade olur mu? Bak bakanlık görmeden bunu hazırlayacağım diyor. Şimdi bakın başka diyor? Bakın çok ilginç bir şey. 19. maddenin B-bendi. 19. maddenin B-bendi. Diyor ki e, sizin chat raporunuz var veya chat gerekli değildir kararı aldınız. Proje tanıtımı dosyası sunup tahayyüt ettiniz bazı şeyleri. Mesela ne dediniz? Ben bajama filtre takacağım dediniz. Termik santrali kurdunuz. Ben bajama filtre takacağım dediniz. Veya nüptal santrali yaptınız. Dediniz ki ben atıklarımı şöyle güzel depolayacağım dediniz. Hı -hı. En önemli problem bu biliyorsunuz. Zaten evet arkadaşlar. atık meselesi. Peki evet. sizin Tarih uygulamadığınızda, Bakanlık önce ancak 90 gün içerisinde bu tarih uyguladığı sona süreyi sanıyordu. Bu süreyi kaldırmışlar bildiğim. 5 yıl o tarih uygulama hiç bir şey olmuyor. Evet. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani halkın üzerinden e, bir sürü işte kirletici etkisi olan bu bacalar üzerinden e, kötü bulutlar gelecek tepemize, toz gelecek, e, nitrojen oksit gelecek, sülfür dioksit gelecek ve bunu daha yine çevre bakanlığı tarih uygulanmayınca Bunası süre tanıma hakkına sahip olabilecek. Bu mu çevreyi korumak, bu muabeğe uyup sormak lazım. Bakın evet. çok daha önemli bir konu, e, şimdi biz yapılacak olan tesisler üzerinden konuşuyoruz. Yani yapılması planlanan tesisler, muhabbet hı hı. üzerinden konuşuyoruz. Bakın var olan tesislere dair bile yani o kadar bir cinlik var ki bu öğretmenin içerisinde anlatmak gerçekten. Yani tüylerimiz ürperiyor, nasıl düşünmüşler bunu <gülüyor> bağımlı diyorsunuz. Yani bu kadar da olmaz diyor. Yani Türkiye tarihinin en barbat çet öğretmeni karşı karşıyayız. Samimi söylüyorum yani bu şekilde bir sıkıntımız var. Bakın olağanüstü durumlar ve özel hükümler maddesi. 24. maddenin F bendi. Bakın ne diyor? Çet olumlu yani çetle projelerin almışsınız, olumlu karar almışsınız veya çet gerekli değildir. Yani projesinin dosyası hazırlamışsınız küçük ölçekli bir projede ve demişler ki çet gerekli değildir demiş Bakanlıkta Yani işe başlayın demiş. Çet olumlu veya çet gerekli değildir kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve veya genişletilmesi planlanan projeler özel hüküm dairesindedir. Bu ne demek? Sizin mevcutta bir tesisiniz var. Şu an Türkiye'de yüz binlerle tesis düşünüp bunların büyük kısmına çede girmiş olsun diyelim. Bu e, projelerde kapsam genişletme yaptınız, tesisinizi büyüttünüz, bacanızı arttırdınız, kazanınızı büyüttünüz, tüketiminizi arttırdınız, atığınızı arttırdınız Tekrar gidip normalde çet raporu almak gerekiyor. gerekiyor. Evet. Yani çünkü kapasite arttıkça kümeleyici etki, toplam etkiyi idrakması gerekiyor. Etkiliyor tabi. Ya bir düşünün, iki katlı arttırım yapıyor. Bunun için gidecek bakanla 24'e ben düzlüden, ya e, sayın bakanlık bana dokunma, ben bir daha bir şey yapmayın diyecek. O da tanıdıksa halledecek, tanımadıysa tepeşine bilecek. Yani bu idareye fabrikaliste bütün yetki tanıyan bir düzenleme. Aslında patlayıcı yani saatli bomba dediğimiz olay. İzin bu. Evet. bir problem bu. Tamam. Yani mevcut tesisler yok oluyor. Evet. Son Şimdi, bir şey daha söyleyeceğim. Bir, bir, bir ara verelim. Şey. Bir ara, yani, verelim. ara verelim. Aradan tamam. sonra tekrar Pardon. devam edelim. Pardon. Pardon. Peki. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> And I'm waiting You're my bed by running high Run deep, bro. Doctor waiting for you You're my baby running out Running, running 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile bu hafta son kez e, değiştirilen çevre yönetmeliğinin e, maddeleri hakkında konuşuyoruz. Bir ara vermiştik. Arada Trigger Finger'dan I Follow Rivers adlı parçayı dinledik. Şimdi ben sözü tekrardan Baran Bozoğlu'na bırakıyorum. Ben 4-5 saat konuşuyorum vallahi. O ama 4-5 dakika en maksimum, <gülüyor> 5, 5 bile yokmuş hatta 3'müş. Tamam, müş Ben tamam, evet. başlayayım olur Tamam, ben başlayayım. Burada müzik çok güzel teşekkür ederim. Bilseydim ben de bir şeyler sorardım ama <gülüyor> onu artık bir, bir ba yapalım. başka bir programda yaparız artık tamam. onu. Şimdi burada bir tane daha madde var. O kadar yine böyle içine sıkıştırılmış bir madde ki geçici birinci madde. Normalde bir yöntem çıktığı zaman mutlaka bir geçiş süreci tanırlar. Derler ki. Bu yönetmekten önce, yani yönetmenin yayınlanmasından önce başvuru yapan firmalar önceki yönetmeliğe tabidir. Zaten. Hı hı. Bu çok meşru bir şey. Peki burada ne yapmışlar? Bakın okuyorum size. Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce chat başvuru dosyası veya proje satım dosyasını valide ya da bakanlar sunmuş olan projelere bu yönetmeliğin lehte olan hükümleri, bakın bu yönetmenin lehte olan hükümleri ve veya başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmek hükümleri uygulanır diyor. Bu ne demek? Yani çok komik bir şey. Yani bu yönet istersen bu yönetmeleri uygula diyor sana. İstersen önce süreçleri uygula diyor. Hmm. Yani böyle bir yönetmek yapıştarlık. Bu ne demek? Çünkü siz mesela e, iki hafta önce bu yönetmek yayınlanmadan önce toplu konut projesi için başvurdunuz diyelim. Evet. Bu yönetmek çıktı. Normalde ne olmuş lazım? Önceki süreçleri göre çede devam etmemiz gerekiyor. Hmm. Ama burada yazan hükümde lehli olan hükümler üniversite dediği için de belirli olan şey ne? Film içinde belirli olan şey. Yani halk için nesne olan bir şey değil. Evet. Fabrika için, otel için nesne olan şey. Ne demek? Yani chat uygulaması sana kapatılmış oluyor. Yani tam bir faciayla karş karşiyiz. Yani evet. Ya bu gerçekten ne, ya elim nereden tutsunuz elinizde, elinizde kalıyor. Bir güvenlikliğe kaldı gelmiş. ABM dedi. Diyorlar ki biz chat'ten çıkartmadık diyorlar. Ek birisi sen çıkarttığınız her şey chat yönetimi bilinde chat zorunluluğundan çıkmış demektir. Ekipçiye koyduğunuz her şey İdarenin takdirinde demektir. Bunu herkes bilir. Bunu bütün çevre mühendisleri bilir. Evet. Yani ABM'leri almışlar, ek birden çıkartıp ek iki listesine koymuşlar. Çet zorunluluğu kalkmış, alanını yükseltmişler. Yani Ankara'nın, İstanbul'un tamamını siz ABM'yi yapın. Çet zorunluluğu hazırlamanıza gerek yok. Çet zorunluluğu hazırlamanıza gerek yok. Evet. Peki son olarak evet. toparlayacak olursak, evet. e, vaktimiz de çok daraldı. Şimdi Tabii. bu son e, yönetmelik e, resmi gazetede yayınlandı. Bundan sonra tekrar hukuki e, yollar e, denenebilir mi? Bu yönetmeliğin e, geri çekilmesi, tekrar düzeltilmesi konusuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulabilir mi? Bilmiyorum, e, Çevre Bakanlığı, Çevre Mühendisleri'nin hepsini hukukçu yaptı. <gülüyor> ya ben şu an bir avukattan belki Çevre Hukuk Anlığı'na daha bilgi olabilirim çünkü... Yani yaptıkları birçok şey hata ve bunları incelemeye çalışıyoruz. Bizim şu anda davacıçimiz zaten yayınlandığı birkaç saat içerisinde hazır oldu bizim davacıçimiz. Bu bugün de bunu internetimizde bütün hani bakanlık bunu yapamadı. Keşke yürekleri olsaydı yapsalardı hala yapmadılar. Ee, önceki yönetmekte şimdiki yönetmede karşılaştırmasını hala koyamadılar. Hani uyumlaştık diyor. Biz bunu koyacağız. Bizim internetimizde bu bahsettiğimiz maddeleri hepsini göreceksiniz. Evet. Davacıçimiz hazır. Biz birkaç gün içerisinde davayı, davayı açacağız. Hatta ve hatta buna davayı sadece biz değil, Türk Mühendis ve Mimar Oduğru bildiği yani bizim çatı örgütümüz var, bütün mühendislerin, hmm. mimarlarının, şeyi plajının içinde olduğu yapıda bu konuda Cumartesi Mühendisliği Kurulu'nda konuşacak ve e, dava açma kararını alacaklarını düşünüyoruz. Onların da çünkü öyle bir eğilimi oldu, tepki olduğunu diyoruz. Yani e, Türk Vakitli Mok'ta e, bu davaya e, içerisinde yer alacak. Evet, e, yani tane cidden hiç, hiç şüphemiz yok çünkü yanıştırınlar zaten çok net kararlar var. Bunlar yok sayılmış hı -hı, ama hı -hı. bu sırada da hani e, malı kapan götürecek tabiri caizse. Evet, yani, çevre Mühendisleri Odası evet. ve Çatı Örgütü e, TİMOP aslında bu e, çevre yönetmeliğinin peşini e, bırakmayacak takipçisi evet. olacak diyebiliriz. Evet Evet. peki Onu çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. E, bugün programımızda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile çevre yönetmeliğini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor> Economie, Ecologie. Hazırlayıp sunanlar: Pelin Cengiz, Barış Gencay Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak.